Nahl Suresi 10. Ayetten itibaren O sizin için gökten su indirendir. İçilecekler bundan, içinde hayvanlarınızı yaymakta olduğunuz otlar da bundandır. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurma ağaçları, üzümler ve meyvelerin her birinden nice rızıklar bitiriyor. Bunların, her birinde tefekkür edecek bir zümre için elbette birer ayet vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi, ayı size o rahmetti. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunların her birinde aklını kullanacak bir zümre için elbette ayetler vardır. Sizin için... Yerde çeşitli renklerle yarattığı neler varsa onları da size müsahhar kılmıştır. Bunların her birinde öğüt alacak bir zümre için elbette birer ayet vardır. O denizi ondan taze bir et yemeniz, ondan takınacağınız zinete çıkarmanız için hizmetinize ram edendir. Gemilerin orada suları yararak gittiklerini görüyorsun ki bu Allah'ın lütfü kereminden nasip aramanız ve ona şükretmeniz içindir o sizi sallayıp çalkalar diye yeryüzüne sabit ve muhkem dağlar ırmaklar yollar koydu ta ki maksatlarınıza ulaşasınız değerli dinleyenler bu ayet-i kerimede dağların önemli bir fonksiyonuna dikkat çekilmektedir. Dağların dünyanın dengesini sağlayacak biçimde Allah tarafından yerleştirildiği belirtilmektedir. Buna bir araba tekerini örnek verebiliriz. Araba tekeri arabayı sarsmaması ve düzenli bir dönüş yapması için rot balans dediğimiz bir ameliyeden geçer. Tekerin düzgün dönmesini sağlayacak balans ayarlaması esnasında tekerin cantının kenarına çeşitli gramajlarda ağırlıklar takılır. Bu ağırlıklar takıldıktan sonra tekerin dönüşü bir düzene girer ve arabayı sarsması böylece engellenmiş olur. İşte dağlar da dünyanın dönüşünde böylesi bir görev üstlenmektedir. İşte dünyanın üzerinde bulunan her şeyi sarsmadan çalkalamadan dönmesinin gerisinde yatan sırrı yüce Rabbimiz, Böylece açıklamaktadır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Yeryüzünde daha nice alametler peydah etti. Yıldızlarla da insanlar yollarını doğrulturlar. Yaratan yaratmayan gibi midir? Artık iyice düşünmeyecek misiniz? Allah'ın nimetini birer birer saysanız icmal suretiyle bile sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Allah neyi gizler, neyi açıklarsanız bilir. Halbuki Allah'ı bırakıp da çağırdıkları hiçbir şey yaratmazlar. Onların kendileri yaratılıp duruyorlar. Onlar diriler değil ölülerdir. Ne zaman dirileceklerine şuurları da yoktur. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmazların kalpleri bunu inkar edicidir. Onlar büyüklenen kimselerdir. Şüphe yok ki Allah onların gizleyecekleri şeyleri de, açıklayacakları şeyleri de bilir. Hakikat o büyüklenenleri sevmez. Onlara size Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Onlar kıyamet gününde kendilerinin günah yüklerini kamilen taşıdıktan başka saptırdıkları bilgisiz kimselerin veballerinden bir kısmını da yükleneceklerdir. Dikkat et ki onların sırtlayacakları bu yükler ne kötüdür. Kendilerinden öncekilerde fasit planlar kurmuşlardır. Nihayet Allah onların binalarını ta temellerinden yıkmayı diledi de üstlerindeki tavan tepelerine göçtü. Hem bu azap onlara şuurlarının eremeyeceği taraftan gelmişti. Sonra kıyamet gününde de Allah onları rüsvay edecek ve diyecek ki hani sizin uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenler bugün dediler hakikat rüsvaylık, zillet ve azap kafirlerin üstündedir. Melekler kendi nefislerine zulmedenlerin canlarını alacakları zaman Onlar biz hiçbir fenalık yapmazdık diye teslim olurlar Hayır Allah sizin neler işler olduğunuzu muhakkak ki çok iyi bilendir O halde içinde ebedi kalıcı olarak girin cehennemin kapılarından Bak büyüklük taslayanların mevkii ne kötüdür Allah'tan korkan ve korunanlara Rabbinizin indirdiği nedir denildi. Onlar da mahsı hayır dediler. Bu dünyada iyi hareket edenlere güzel bir mükafat vardır. Ahiret yurduysa elbet daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu hakikat ne güzeldir. O yurt adın cennetleridir ki Altlarından ırmaklar akan bu cennetlere gireceklerdir onlar. Orada ne dilerlerse onların. İşte Allah takvaya erenleri böyle mükafatlandırır. Ki bunlar meleklerin pak ve asude olarak canlarını alacakları kimselerdir. Selam size. İşlemekte olduğunuz amellerin karşılığı olmak üzere girin cennete derler. Kafirler kendilerine o meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin emre erişip çatmasından başka bir şey mi beklerler? Onlardan evvelkiler de böyle yapmıştı. Onlara Allah zulmetmedi. Fakat kendi kendilerine zulmettiler onlar. Onun için yaptıklarının cezası onları çarpmış ve Alayeda geldikleri hakikat çep çevre kendilerini kuşatı vermiştir. Allah'a eş tutanlar dediler ki: Eğer Allah dileseydi ne biz ne atalarımız kendisinden başka hiçbir şeye tapmaz, onsuz onun emri olmaksızın hiçbir şeyi haram kılmazdık. Kendilerinden evvelkiler de böyle yaptı. Peygamberlerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir vazife var mıdır Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin putlardan kaçının diye tebligat yapması için bir peygamber göndermişizdir Sonra Allah içlerinden kimine hidayet vermiş kiminin üzerine de sapıklık hak olmuştur Şimdi yeryüzünde gezinin de peygamberlerin tekzip edenlerin sonu nice oldu görün. Habibim sen onların hidayet bulmalarına ne kadar hırs göstersen şüphe yok ki Allah dalalette bırakacağı kimselere bu hidayeti nasip etmez. Onların bir yardımcıları da yoktur. Onlar ölecek kimseyi Allah diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah'a andettiler. Hayır bu onun üzerinde hak bir vaattir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Allah diriltecektir. Onlara hakkında ihtilaf ede geldiklerini açıklasın. Küfredenler de kendilerinin ne yalancı kimseler olduklarını bilsinler diye. Bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman sözümüz ancak ona ol dememizden ibarettir. O da derhal olu verir. Zulme uğratıldıklarından sonra Allah yolunda hicret edenleri biz dünyada elbette güzel bir surette yerleştiririz. Ahiret mükafatı muhakkak daha büyüktür. Bilmiş olsalardı. O muhacirler, hak yolunda sabru sebat edenler ve ancak Rablerine güvenip dayanmakta olanlardır. Senden evvel kendilerine vahyeder olduğumuz erkeklerden başkasını... biz peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir erbabına sorun. O peygamberler apaçık bürhanlarla ve kitaplarla gönderildiler. Biz sana da Kur'an'ı indirdik. Ta ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın ve onlar da iyice fikirlerini kullansınlar. fesat planları hazırlayanlar Allah'ın kendilerini yere batıracağına yahut şuurlarının eremeyeceği cihetlerden kendilerine azap gelip çatacağına karşı emin mi oldular? Yahut onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Ki onlar hiçbir suretle Allah'ı aciz bırakıcı değildirler. Yoksa onlar Allah'ın kendilerini tedricen azaltmak suretiyle cezalandıracağından emniyete mi girdiler? Demek ki Rabbin hakikat çok esirgiyici, çok merhamet edicidir. Onlar Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye dikkatle bakmadılar mı ki, Onların gölgeleri bile zelil zelil Allah'a secdekar olarak durmadan sağa sola dönüyor. Göklerde olan, yerde olan canlılar ve melekler kendilerine hiçbir yüksünme gelmeyerek Allah'a secde ederler. Değerli dinleyenler, bu ayet secde ayetidir. Abdestli olarak secde edilmesi gerekir. ...sure kaldığı yerden devam edecektir. Kendilerine... ...her suretle... ...kahir ve hakim olan Rablerinden... ...korkarak ne olunurlarsa ...onu yaparlar. Allah... ...iki ilah edinmeyin. O ancak tek bir ilahtır. Onun için... ...benden, yalnız benden korkun... ...buyurdu. Göklerde ne var... ...yerde ne varsa hepsi O'nundur. Taatte daima O'nadır. Böyleyken hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size herhangi bir keder ve musibet dokunduğu zaman ancak O'na yalvarırsınız. Nihayet O, sizden bu keder ve musibeti açıp giderdiği vakitse İçinizden bir takımları Bakarsınız ki Rablerine eş tutuyorlar Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı Nankörlük etmeleri için yaparlar Öyleyse eylene durun Yakında akıbetinizi bileceksiniz Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden O bilmezler için hisse ayırırlar Allah'a ant olsun ki Düzmekte olduğunuz bu iftiralardan elbette mesul olacaksınız. Bir de onlar Allah'a kızlar isnat ederler. Haşa onun şanı münezzehtir. Kendilerinin candan isteye geldikleri oğlan çocuğuna gelince bu da onlarındır. Onlardan birine kız doğumu müjdesi verilince kendisi pek öfkeli olarak yüzü simsiyah kesilir verilen müjdenin tesiriyle kavminden gizlenir. O doğanı sağ bırakıp hakaretle tutacak mı, yoksa onu toprağa mı gömecek düşünür. Bak, hükmede geldikleri bu şey ne kötüdür. Değerli dinleyenler, Cahiliye döneminde müşrikler meleklere, haşa Allah'ın kızları diyorlardı. Ama kendilerinin kız çocukları olunca hoşlarına gitmiyor, üzülüyorlardı. Haşa kızları Allah'a atfediyorlar, kendilerinin candan isteye geldikleri oğlan çocuğunu da kendilerine atfediyorlardı. Cahiliye devri Arapları için kız çocuk bir utanç vesilesiydi. Kız çocuğu olan kişi utancından kaminden gizlenirdi. Doğum yapacak olan bir kadın bir çukurun yanına getirilir ve orada doğum yaptırılırdı. Eğer doğan kız çocuğu ise, üzerine toprak kapatılarak yani diri diri gömülerek geri dönülürdü. Eğer oğlan çocuğu ise sevinç içerisinde alınıp eve götürülürdü. İslam dininin gelmesiyle bu büyük günah tümüyle ortadan kalktı. Günümüzde bu hadise anlatılsa insanlık dışı, çağ dışı diye anında tepki bulacaktır. Çünkü diri diri bir çocuk toprağa gömülmektedir. Peki bu vakayı eleştiren insanlar nasıl olur da kürtaj denilen cinayete ses çıkarmazlar? Eskiden sadece kız çocuklarına işlenen bu cinayet bugün boyutlarını genişleterek hem kız hem de erkek çocuklarına karşı işlenmektedir. Vahşeti düşünün. Ana rahminde yetişen masum yavru makasla kesilerek parça parça ana rahminden çıkarılmaktadır. Sorumsuzca, insafsızca, vicdansızca daha iyi yaşayabilmek uğruna işlenen bu cinayetlerin hesabını Allah muhakkak çok çetin bir biçimde soracaktır. Allah'ın haram kıldığı canı, kanı, hiçbir beşer helal kılamaz. Kıldığı takdirde de neticesine katlanır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Ahirete iman etmeyenlerin kötü sıfatları vardır. En yüce misal ise Allah'ındır. O mutlak kadirdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah... İnsanları zulümleri yüzünden müaheze edecek olsaydı yer üstünde hiçbir canlı mahluk bırakmazdı. Fakat o bunları adlandırılmış, takdir edilmiş bir müddete kadar geciktirir. Ecelleri geldiği zamansa onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Onlar Allah'a kendilerinin bile hoşlanmamakta oldukları şeyleri isnat ederler. Dilleri de yalan olarak en güzelin muhakkak kendilerine has olduğunu söyler. Hiç şüphe yoktur ki onların hakkı ateştir ve onlar cehennemin öncileridir. Allah'a and olsun ki biz senden evvel kümetlere de peygamberler göndermişizdir de şeytan onların yaptıklarını kendilerine süsleyip hoş göstermiştir. İşte o, bugün de onların velisidir. Onlara en acıklı bir azap vardır. Bu kitabı sana ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri açıkça anlatman için ve iman edecek herhangi bir kavme bir hidayet ve rahmet olarak gönderdik. Allah gökten su indirdi de onunla Yeryüzüne ölümünden sonra can verdi. Şüphesiz ki bunda dinleyecek bir kavim için ibret verici bir ayet vardır. Samal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkıyla kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla geçen dupturu bir süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvesinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık edinirsiniz. İşte bunda da aklını kullanacak bir kavim için hiç şüphesiz bir ayet vardır. Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edin, sonra meyve ve çiçeklerin her birinden ye de Rabbinin kolaylıklar gösterdiği yaylım yollarına git diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette bir ayet var. Sizi Allah yarattı, sizi yine O öldürecek. İçinizden kimi de bildikten sonra bir şey bilmesin diye en aşağı ömre kadar geri götürülür. Allah hakkıyla bilen, kemaliyle kadir olandır. Allah rızık hususunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. O üstün kılınanlar, onda hepsi eşit olmak üzere rızıklarını ellerinin altındakilere verici değildirler. O halde bunlar Allah'ın nimetini bilerek inkar mı ediyorlar? Allah sizin için Kendilerinizden çiftler yaptı. Size çiftlerinizden oğullar ve torunlar verdi. Ve sizi güzel güzel nimetlerden rızıklandırdı. Şimdi batıla inanıyorlar da onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? Müşrikler Allah'ı bırakıp da kendileri için ne göklerden ne yerden Hiçbir rızka, hiçbir şeye malik olmayan ve buna güçleri dahi yetmeyen şeylere taparlar. Artık Allah'a benzerler koşup durmayın. Çünkü Allah her şeyi biliyor, siz bilmiyorsunuz. Allah şöyle bir mesel iradetti. Hiçbir şeye gücü yetmeyen memluk bir kul, bir de bir zat ki, Kendisine tarafımızdan güzel bir rızık nasip etmişiz de o bundan gizli ve aşikar harcayıp duruyor. Bunlar hiç müsabi olurlar mı? Bütün hamd Allah'ındır. Hayır onların çoğu bilmezler. Allah şu iki kişiyi de misal getirdi. Bunlardan biri dilsizdir hiçbir şey beceremez ve o efendisinin üstünde bir yüktür. O bunu nereye gönderse hayır getirmez. Hiç bu adaletle emreden, kendisi dost doğru bir yol üzerinde bulunan kişiyle bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a mahsustur. Kıyamet saati hadisesi de ancak göz kırpma gibidir. Yahut daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Allah sizi analarınızın karınlarından kendiniz hiçbir şey bilmiyorken çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ta ki şükredesiniz. Yerle gök arasında Allah'a ram ve müsahar olan kuşları görmediler mi? Bunları orada Allah'tan başkası tutmuyor. Bunda da iman edecek bir kavim için... Nicayetler vardır. Allah evlerinizi size huzur ve sükun yeri yaptı. Sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerek konduğunuz günde hafifçe taşıyacağınız evler, günlerinden yapalarından, kıllarından bir zamana kadar kullanmanız için giyimlikler, döşemelikler ve ticaret kumaşları verdi Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaydı dağlardan size yuvalar siperler yaptı hararetten sizi koruyacak elbiseler harpte sizi vikaye edecek giyimler yaptı İşte o bu suretle üzerinizdeki nimetini tamamlıyor ta ki ona teslimiyetle itaat edesiniz eğer yine yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğden ibarettir. Onlar hem Allah'ın bu nimetini itiraf ederler hem yine onu inkar ederler. Çoğu kafir kimselerdir onların. Bir gün her ümmetten birer şahit göndereceğiz. Sonra o kafirlere izin verilmeyecek. Onlardan tarziye de talep ve kabul edilmeyecek. O zalimler azabı görünce yalvaracaklardır. Fakat o azap kendilerinden hafifletilmeyeceği gibi onlara mühlet de verilmeyecektir. Allah'a eş tutanlar ortaklarını görünce Ey Rabbimiz! Bunlar seni bırakıp tapmakta devam ettiğimiz ortaklarımızdır diyecekler. Bunlar da onlara şu sözü fırlatacaklardır. Siz hiç şüphe yok ki katiyen yalancılarsınız. O gün zalimler Allah'a arzı teslimiyet etmişler, düzmüş oldukları yalancı ilahlarıysa kendilerini bırakıp gitmiştir. Kafir olup da insanları Allah'ın yolundan men edenler yok mu? Biz onların çektikleri azabın üstünde dünyada çıkara geldikleri fesatlara mukabil bir azap daha katıp artırdık. O gün her ümmetin içinden kendilerinin üzerine birer şahit göndereceğimiz gibi seni de onların üstüne tam bir şahit olarak getirdik. Sana bu kitabı her şeyin apaçık bir beyanı bir hidayet bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olmak üzere peyderpey indirdik Şüphesiz ki Allah adaleti iyiliği akrabaya vermeyi emreder taşkın kötülüklerden, münkerden zulüm ve zorbalıktan nehyeder size öğüt verir ki İyiçe dinleyip ve anlayıp öğüt tutasınız. Karşılıklı aitleşme yaptığınız vakit Allah'ın ahdini yerine getirin. Sapa sağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın. Çünkü üzerinize Allah'ı kefil yapmışsınızdır. Şüphe yok ki Allah ne yapacağınızı bilir. İpliğini sağlamca büktükten sonra söküp bozan gibi olmayın. Bir ümmet diğer bir ümmetten daha çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat mevzu edinir misiniz? Herhalde Allah sizi bununla imtihan eder. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi ise O kıyamet gününde elbette sizi açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Şu kadar ki O kimi dilerse onu sapıklıkta bırakır kimi dedilerse onu hidayete iletir. Yapa geldiğiniz işlerden elbette mesul olacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat mevzu edinmeyin. Çünkü sapasağlam yerleştikten sonra ayak kayar da Allah'ın yolundan saptığınıza karşılık fena azap tadarsınız. Ahirette hakkınız daha büyük bir azaptır. Allah'ın ahdini az bir bahaya satmayın. Allah indindeki, sizin için hayırlı olan ancak O'dur eğer bilirseniz. Sizin nezdinizdeki tükenir, Allah'ın indindeki ise bakidir. Sabredenlerin mükafatını biz yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz muhakkak. Gerek erkekten gerek kadından kim o bir mümin olarak iyi amelde bulunursa hiç şüphesiz onu dünyada çok güzel bir hayatla yaşatırız ve muhakkak yapa geldiklerinin daha güzeliyle ecir veririz. Haydi Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Hakikat şudur ki iman edenler ve Rablerine güvenip dayananlar üzerinde O'nun hiçbir hakimiyeti yoktur. O'nun zorlayıcı gücü ancak O'nu yar edinmekte olanlara ve O'nu Allah'a eş koşanlara karşıdır. Biz bir ayeti diğer bir ayetin yerine getirdiğimiz vakit ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilendir dediler ki sen ancak bir iftiracısın. Hayır, onların pek çoğu bilmezler. dek onu Kur'an'ı iman edenlere tam bir sebat vermek, Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinden hak olarak ruhul kuts indirmiştir.